Kalemdardan Sohbetler Hacı Hasan Efendi, Kaddesallahu Sirruhul Aziz Hazretlerinin kendi sesinden gönle şifa sohbetleri. Sallu ala Rasulina Muhammed, Sallu ala Tabibi Kulubina Muhammed, Sallu ala İlâzi Muhammed, Allahu Billaah min Shaitan Rajim. Bismillahi R-Rahman R-Rahim. Estağfurullah, laa kuntu rahmoun. Çalıq Ayet-i Cenileye başlamazdan mukaddem, yine Sultanımız Sultani Embiya. Şefi-i ruz Ceza Muhammed Mustafa sallallahu Teala aleyhi ve sellem efendimizin üzerine getirdiğimiz ve getireceğimiz salavat-ı şerifelerin kazayılı hakkında bir hadisi şerif nakli beyan edelim, badeza dualar edelim. Ola ki Rabbımız Teala ve tefettest hazretleri ettiğimiz dualarımızı dergi hizmetinde ahseni kabul ile makbul ile. Amin. Kusurlarımızı affeyle ya. Yani. Böyle cami-i şerife toplandığımız gibi, Sultan-ı Enbiya Efendimiz'in tancağı saadete altında böylece haşlice meyle ya. Yani. Evvela bu fakirin lisanını hak-ı halal, hata ve zelaldan Hıfzı himaye eyleye, cümlenüze cümlenüze dinleyip, belleyip, mucebi muhtazasın ameller tevfik eyleye, canlarımız pulguna gelip el el ile, ayak ayakla, yeni ağza birbiriyle el elfırak dediği gün, gözlerimiz tavana dikilip, yavrularımızın boyun büktüğü gün, duyurun <Gülüyor> Kelimesiyle cümlemize Husn Hatim'e tevfik eyleye, tevfikine refik eyleye. An Ebi Talha radıyallahu an, ennehu kal, enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Câ ezzâten yevmin vel büşra fi veşihi fekâle, fekâle innehu câni Cebrailu fekâle, inne rabbeke yekûlu. Ama yurdıka ya Muhammed, e alla يصل عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرا ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرة. صدق رسول الله ونتراه حبيب الله. in al musabih. تصير تسميم دوستان Ebu Talha radıyallahu anh'dan Mervi'dir. O rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün günlerde bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzünde müjde olarak geldi. Yüzünde bir müjde hali var. Yüzünde bir beşaşak, bir güleç halle geldi. Dedi ki Cebrail aleyhisselam şöyle dedi buyurdu. Ya Muhammed ümmetinden senin ümmetinden her kim sana bir defa salavat okursa senin ümmetinden sana bir defa salavat-ı şerife okursa okuyalım Allahın salli ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellim derse ona on defa rahmet on defa rahmet ve bir selam okursa ona on tane selamet kapısı açma razı mısın buyurdu demiştir. Ben de razı oldum. Bir salat okursa Allah'ımme salli ala seyyidina Muhammedin ma ala alihi ve sahbihi vesellim derse Allah'ın onun kalbine on rahmetini lütfediyor. Ve bir de selam okursa Esselamu aleyke ya Resulallah derse ona da 10 tane selamet kapısı, sıkıntılardan kurtulmak kapısı açılır. Zatlardan bir zat, Emir Bukhari Hazretleri, yani okuyunca kafama o geldi, değil. Bizim memleketimizin Bursa'da Emir Sultan diye Camide, caminin önünde yatan bir zat. Memleketimizi şereflendiren bir zat. Allah şefaatine nail etsin. Uzun bahçı var. Peygamberimizin torunlarından o zat. İki cihan güneşinin yani neslinden gelen. Çok sonra gelmiş ama ne kadar sonra gelse Muhammed Aleyhisselam'ın torununun torunu, torununun torunu derken o nesilden gelmiş. Memleketi isminden biliyorsunuz ki Emir Bukhari, Muhammed Emir Bukhari Bukhara'dan Sultan-ı Enbiya deva gitmiş. Beni ziyarete gelmiyor mu evladım diye keşmiş keşkülünü, asasını İstemiş medineyi tahideyi varmış, tabi sıkara, sıkara elbisesi neyip tezverde halde bir derviş adam. <gülüyor> ashabı ı oturduğu yere oturmuş hüccac bilinler uğrayır. Ravzay-ı karşısı ashabı ı oturduğu yere oturmuş. Ergâf-ı Etnâf'dan 400 tane peygamber silsilesinden, sülalesinden, büyük şehitlerden gök tane gelmişler. Ora onların yeri sati satı? Hüccacın da zaman her taraf dolu bir ora boş. Bu zat orayı boş gördüğü için oturmuş. Onlar gelmişler, çık. Babam oradan çık kardeşim demişler. Nereye çıkayım demiş, yok. Oraya peygamber torunları oturur, seyitler oturur. Lütfen çıkarsan oradan iyi yolu çık Ben de peygamber torunuyum babam demiş. Buyur çıkar elinden şeceren varsa demiş. Bakalım da peygamber torunumuzun nesini Bir görelim demiş. Ben buraya şecereyle neyle gelmedim. Üstümün tezlerde olduğuna bakmayın. Ben yani iki cihan güneşi Muhammed Aleyhisselam'ın sorunuyum diyorum size. Başka Allah istemem demiş. Bugün kağıtlar yağıyor ya birisi daha bağlı da gözü ama bir kardeşimiz varmış. Onun için Allah razı için cemaattan bir şey istiyorlar. Suya dahi ihtiyaçlı gözü görmediği için. Bu da Diyanet'ten müftülük vasıtasıyla rica ediyorlar. Bizden dergiler çıkıyor, dini eserler çıkıyor, her yazı okunulmaz. Kimisini Yahudi yazıyor, kimisini Nasrani yazıyor. İslam'ın perdesi altında kendi dinlerinin reklamini yapıp insanın fikrini bozuyorlar. Oraya üyene olur o kitaplardan alırsanız çok faydanız olur diye müftülük gönderiyor. Bu kağıtta bu kardeşim. Daha evvel okumadığım için ancak bu kadar cevap veriyorum. Demiş ki benim boynumda şecerenle olmadığım için beni kovmayın. İşte iki cihan güneşi burada yatıyor Burada yatıyor. Buyur yanına varalım. Gökyüzümüzle beraber ben çok kısaltıyorum. Uzun uzun bahir. Yani tüm vaktinizi harcayabilirim bununla. Lakin istemem ki kardeşlerimin çok yerden faydalanmasını istiyorum. Şöyle kısaca kese vereceğim. inşallah. Buyurun gelelim. iki cihan güneşinin yanına varalım. Es vesselam ve selamu aleyke ya Resul Allah diyelim. Es salatu ve selamu aleyke ya Habib Allah diyelim. Es salatu ve selamu aleyke ya seyyidina seyyidel ve vel ahlin diyelim. Es selamu aleykum ya Muhammed diyelim kimin selamına ve alihis selam dırsa açıktan o ancak onun silslesinden gelen kendinin gidişeti gibi gidişete giren onun sünneti gibi sünneti tutan o hepimiz seyit diye ortaya çıkmayalım demiş yani onun ettiği amel ile amel etmeyince gözü sürmeli Müslüman dolu dünyada takva olmazsa düzen olmazsa nasıl olursa olsun Seyyidlere hep bir gayret gelmiş. Buyurun demişler, gitmişler. Ravday-ı Mudahar'a atılmış. Birer birer hepsi bu salatı okumuşlar, selam vermişler. Fesse'de yok. Bu zata gelmiş gelmişti. Pezverde şekilde, boynu bükük sol tarafına, kalbin üstüne. Es-salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Allah. Al salat ve salamu alaik ya siedna sied al abdin al alaakrin al salamu ya Rasulallah ve alikumussalam evladım Emir Bukhari. Peygamberin sesi böyle buyunca bütün seyitler gire düşmüşler, gire yıkılmışlar kendine ses demeyince. Ya Rasulallah ben seyitim diyorum da bunları ikna edemedim. Ha mübarek elini bir uzat da öpeyim ne olur? Peygamberimizin eli diyor. Kitazınız yazıyor ben de getiriyorum. Eli gül yaprağı gibi dışarıya çıktı. Bütün seyitler yere devrildiler ağlaya ağlaya. Ayağına düştüler zaten. Diyor ki sen diyor bir salavat getirdin mi Allah on rahmet lütfeden bir selam verdin mi on selamet kapısı açılır. Biz Tahir Hoca'mızla giderken, ceza boşa gelip gelenlerden olmayın dedi. Varınca, Peygamber'e selam verince, bu Aleykümselam dediğini duyar. Duysanız sık sık gelin Peygamber'in huzuruna. O sesi duyamıyorsanız, hızır hızır getip gelmeyle bir şey olmaz. Peygamber'in selamını duyabileceksiniz bir hadis anıl dedi. Hoca kanaatı Biz zıfır insanı. Allah kusurumuzu affetsin. halit Zülcelal'ımız, Allah'ımız bu okuduğum ayete başlamazdan mukaddem şu ayeti celileyi dinleyelim. Bizim hocamız Kadın ı olsun. Allah'ımızın mektubunu dinlen kardeşim diye başlardı. Bir de Allah'ın mektubu tükenir mi? Bütün 6666 ayet hep Allah'ımızın Bunlar bu O Ocadan sonra size lazım olduğu zaman haber veririm inşallah. İki Cihan Güneş'u Emir Bukhari Hazretlerine diyor ki, sen diyor beni sevdiğin için geldim, ben de seni sevdiğimden ve Türkiye'yi de sevdiğim için benim emreddiğim yere git, orada ilçadla meşgul ol diyor. Em nereye emrediyorum? Bursa'ya gelip oturacaksın Anadolu'yu irşad edeceksin buyuruyor yani sen kendini çok kıymatsız görme iki cihan güneşi kendi evladına emrediyor geliyor Bursa'ya oturuyor oturduğu yerin her tarafı nur kesmiş böyle Ziya dilmişler çok daha kelimeleri çok da ben onları dinleyeceğim. buraya değil bizzat geldi demişler Kerameti keşfi Bunlar kopuşmuşlar yanına, ziyaret edenler hayran oluyor. Hocalar demiş ki hocalar, her adama birden kap kapılmayın, sıfır olur, büyüğü olur, vesair olur. Bir kattan geçirelim adamı, ilimde nasıl bakalım. Yani uydurucu dünyada çok şeyler var. Oynuna bir taş sokuyor, yazılı tascağızdan gelmiş. Peygamberimiz verdi bundan sonra hiç seni inşa edeceğim Bunlar yalan sataları, böyle ilimsiz, ilfansız sözleri hiç kimse kabul etmez. O muhakkak bir hakikata dayanacak. Ulema onu beğenmedikten sonra kimsenin ardına düşünülmez ve insan koyun gibi çoban nasıl kendini kendine tabu olan koyunun olan önünden bir ırmağa, bir genize atıldığı zaman bütün koyun çapır çapır dökülüyor arkasına. Böyle görenler çok herhalde bilirsiniz değil mi? Koyunu kendine alıştırıp buzulan, yeminen, hütmeyle kendine yaktın mı hepsini birden ırmağa döksen dökülür arkandan. Sen atıldın mı çobansın. Bir alim de, bir fazıl da, bir meşayih de kendini tehlikeye atarsa arkasındaki hemizi tehlikeye düşer. Beraber tüm tehlikeye onun için ilmiyle amin olan zetlerle beraber konuşulması lazım gelir. Böyle herkesin ardına düşülmez. Demiş girelim bunu bir imkan edelim. 18 tane alim müşkilden, en müşkilden 18 sual yazmışlar. Koyunlarına koymuşlar. Varmışlar. Esselamu Aleyküm demişler. Ellerini öpmüşler, Oturmuşlar. Hepisine habut bağlı olmuş. Konuşma tatatı çok büyük yani bildiğiniz gibi değil yani bilen bilir onu başka her insan bilmez Allah Allah kıyameti koparır onlar olmasa onların üçleri de var yedileri de var dızları da var düzleri de var binleri de var on binleri de var ala riyâyetin 224 bin peygamberin adesinde Allah'ın ricalı gaybı var. Onlar olmasa şimdi ya çoktan devrildin gittin. Bu kadar fena fıştırmış da onların yüzü gözü hormatına zilek gibi duruyor bu dünya. Oysa işte alcık çekildi de o memleketten çekiliverdin mi hayna yiyor memleket yok mu böyle zenzelerle nasıl oluyor kendi memleketinde Pakistan'da ne de ne olduğunu benimle beraber sen de duyuyorsun. Oyununuzdaki getirdiğiniz sualını okuyamayacaksınız demiş. Ben o suallarınızın cevabını vereyim. Onların boynundaki 18 sualın tek tek cevabını verdikten sonra demiş ki bir de Bir insanın medresesi arşı ağzım olur. Okudan da Muhammed Aleyhisselam olursa bunu imtihana gelmeniz doğru değil demiş yani diye lezzetlere gidemiyorum korkumdan sizin vaktinizi harcilerim diye onun için de ayaktayız hareket edeyim çok yorulmayayım kardeşinizi o zaman da doyileyim diye beni mazur görüsün usul usul böyle konuşaraktan vaktimizi boğun diye geç geldiğimde ondan oldu yani fazla yıpranmayalım akşam da çalışalım inşallah tüm kardeşlerimde es-selamün aleykümüsselam inel müslimîn ve'l Vel mü'minine ve mü'minât Vel qâni'tine vel qâni'tât Ves-sâdiqine vel-sâdiqât Ves-sâbiline vel-sâbilât Vel-hâşi'ine vel-hâşi'ân Vel-hâşi'ât Vel-mutesaddiqine vel-mutesaddiqât Ves-sâimine vel-sâimât ve bir aylık vaat Ama bir sorakta tükeneceğim. Bir ayda versen tükenecek gibi ayeti zelile değil. Ne yapalım? Şüphesiz ki diyor Allah'ımız Kur'an-ı Kerim'inde muhakkak Allah'ın emrine teslim olup can atan erkekler ile Allah'ın emrine teslim olmuş Kur'an-ı Kerim'in hududunu çıkarın diye çift çift titreyiyor. Çift bir alış veriş olsa Müfila, lağza, hocaya, hacıya başvurmayınca o işi tutmuyor. Oğlum bunda şüphe var. Bu haram karışıyor içine zannediyorum. Dedim mi haramda vagı olan, haramda şüphede vagı olan haramda vagı olur. Bu şüphelendiğin işi yapıp da Allah'ın huzurunda mesul olma durumuna gelmeyin diye. Böyle rahmet olan kadınlar Allah'ın emrine teslim olup, olup can atan erkeklerle Allah'ın emrine ram olan, Allah'ın emrine bağlanan kadınlar buyuruyor Allah. Şimdi mükafatı var, böyle sahip geliyor. Allah'ın emrine tabu olmuyorsa kendi bilir. Yani zıttı bu. İman eden erkeklerle iman eden kadınlar. İmanı sen kolay aldığın için kolay zannediyor. Ben geçen bir şeye başladım da bıraktım hatırınızın için kırılmasın. Başka söz söyleyeyim diye Selman-ı Farisi dedim İran'ın, Dahkan'ın, Ağası'nın, Ataş'a Ataş dapan babanın oğluyulu imanı bulmanın için günlerce süründü. Günlerce süründü, Şam'a gitti, Şam'dan Sivdi hisara geldi, Musul'a gitti efendim Ankara'nın Hacı Bayram'ın itkisalında diyor kitaptan bilmem bak itkisalında bir kilise vardı. Yedi sene yedi sene o Hristiyan dinini ihyadan sonra o dinde kimse kalmayınca dedi ki vasiyet alıp alıp gidiyor. Haber veremem çünkü. Dedi ki Arabistan'da Nahristan'da ve mükerremeden Medine'ye hicret edecek İki cihan güneşi, Muhammed Aleyhisselam'ın gelmesi yaklaştı diyorlar. Müjdeler yok, git oraya git. Peygamberimiz bunun için diyor ki, iman tüzede olsa bunun gibi zatlar yetişir ve iman eder. Böyle diye imanı. Sen anandan babandan imanlı ol verip de oturduğuna bakma. Geçti. Araplar gelmişler de onlara biraz sığır ve davarını satarak verdi. Dedi ki beni götürünüz mü Medine-i Sahide'ye? Götürelim dediler. O kervanına gitti. Dey <Gülüyor> uzun. Bahisler çok uzun. Zasül Kara denilen Zasül Kara denilen bir memlekete vardılar. Orada Yahudilerin merkeziydi. Şimdi yıkılmış veren olmuş ya Allah Yahudi merkezleri yıkılsın veren <Gülüyor> Hutsu şerifi kan Arapların elinden alıp da e, camilerinin şerefesinde minarelerinin birbiriyle beraber olan kadın ve kutsu şerifin, bütün peygamberlerin geçtiği ve yahi kutsu şerifi yapmaya kadar cesaret eden kafirleri Allah, şu mübarek gün hürmetine mahkur etsin, helak etsin, orayı haberi insanlara teslim etsin Rabbim diye. Oradan gettiler Zahri Karay'a, Araplar da dürüst mü? O adamcağızı Selman-ı Farisi'yi köle diye satmışlar oraya, esir etmişler. Yani ben hürriyetim var paramına, hem parasını yemişler hem köle diye bir Yahudi'ye satmışlar. Haksız olursa Arap'tan olsun, Acem'den olsun, Çerkez'den olsun, Kürt'ten olsun, Türk'ten olsun kim de olursa olsun. Tırkacılık mezhep ayırman dedi Peygamberimiz. Ayırman. İnne esremekum indallahi etkakum. Kim Allah'tan ziyade korkarsa... Hepisi de Allah'ın önünde makbul. Ya isterse peygamber çocuğu olsun. Daha İbrahim Aleyhisselam'ın çocuğuydu. Gel uzun yetme helak olacaksın. Nuh Aleyhisselam'ın oğluydu tabi. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu. Yetme kuzum. İbrahim Aleyhisselam'ın oğlunun bile öyle oluyor. Yetme kuzum dedi. Yani batarsın. Su semadan birden fışkıracak. Dağların başına girer kurtulurum ben diyor. Gel yavrum Deyince Allah Kur'an-ı Kerim'iyle o senin ehlin değil, o imansızdır bırakmanı dedi. bir ser geldiğine vurdu yere, öldürdü gitti. Kim ol, olursan ol, Yürüs olmadıktan sonra böyle mezhep aramak, Türk Türkiye'ye çalışıyorum, Türk neslinden olanın ben müdafasıyım, Türk çerkezi. Bunlar doğru değil, müminler kemer taşı gibi imanlı olduktan sonra herkes kardeştir, başka mesele yok. Dedi ki beni sattınız buraya zulmettiniz oraya hizmet eder. Onun akrabasından Medine'den gelen amucasının oğlu da çok beğendiği için ha şu köleyi bana bir ne var dedi. Hem güzel hem çok yumuşa yarıyor. Çok parayla ona sattı. Bu <gülüyor> işte Medine'yi münevvereymiş vardığı yıl. Bakınca iki cihan güneşi buraya gelecek elhamdülillah dedi. Ben herhalde göreceğim inşallah dedi. bir bir eziyetten ne peygamberimizin doğduğunu duymuş, ne de peygamberliğini ilan ettiğini duymuş, hiçbir şey duymamış. O bahçeleri görür, bağları görür, çiftleri sürer, doğarları yayar, develerin ardında doğarlı, başka işi yok. Hurmayı topluyordum diyor, hurmanın dalındaydım tepesinde. Amucasının oğlu geldi benim ağanın yanında. Dedi ki diyor Allah Hazret ve evis tabilelerinin canını alsın. Huba'ya dövün. Mekke'den gelen adamın başına toplandılar da hicret etti Pervane Pervanet uğranıyorlar Allah belirlerini versin dedi diyor. Oradan Peygamberimizin Huba'ya geldiğini duymuş kummaya tutulur gibi, titremeye başlamış canı, sıtma tutuyor gibi, titrerken titrer düşeceğimiz, zorla sıyrılıvermiş inmiş. Demiş ki ne dediniz, ne dediniz demiş. Ne dediniz? Bizim geriğimizden sana ne geyi, o Yahudi sıpası, ayağının altında çınlamış diye titremiş. Gel, sen yoksa Havastan'ı buraya mı gideceksin? Sarpı o, o varmış oraya, köle olmuş nasıl bileyim Muhammed Aleyhisselam'ı demiş, derden soruyor. Sadaka götürün, yemezse sadakayı, katı ceketi, sadakayı o peygamber demiş. Götürün hedayeyi, hedayeyi iletince hiç çekinmeden girse ikinci işte, ikinci işareti peygamber o demiş. Bu üçüncüyü de değil, sırtının, küreğinin arasında Tervahha hayya Muhammed. En teyisun tevecce hayfi şita fe inneke mansur. Mühürüle mühürlenmiş mügüvet mührü var dışında. Bunu gördün mü? İki cepelenme o Muhammed Aleyhisselam iman etmiş. Gece diyor gittim diyor. Vardım diyor bizzat oturuyor edrafaz ziyat saçıyor. Esselamu aleyküm dedim. Ve aleyküm selam. Ya Muhammed, herkesten seni buğan minasız gördüm. Biraz sadakan var şunu yiyelim lütfen sahadelere. Şimdi yiyin kardeşinizin sadakasını dedi. Sahadeler yedi, kendi eline hiç almadı, bir yedi. Bir peygamber olduğunda şüphe yok. Değil. iki, ikinci gün geçti, biz daha götürdü. Ya Muhammed, hedayeden e, ben sadakaların yemediğinizi gördüm, Bunu hedaya olarak sana getirdim, lütfen şunu ye, sahabelere buyurun dedi, kendiler beraber onu yediler. İki, dedi. İki, üçüncü gün, 8 on gün sonra, bir gölü ölmüş de Peygamberimiz ihramla oraya gelmiş, Arkasına dönmüş böyle arıyor. ihram kalksa da bir nübüvvet nöhrünü görsem değil. Peygamberimiz mucizesiyle bildiği için ihramı sıyırdığı ile sırtındaki mühürü gösterince yüzlerini oraya kapanmış Ağla ha, ağla. Gönder ya ya Paris. Gön, ya ya demiş Peygamberimiz. Ya Muhammed buldum sizi demiş. Eşhedü emlâ ilâhe illallah. Böyle iman ettiler, birer birer hikayesini çektirdi Peygamberimiz. Bu zatın başından geçen hikayeyi dinlemek istersen bayramdan sonra evime geldin inşallah. Orada sana özeni özel bir buçuk saatte olsun belki. Bitirdim, haber veririm. Kölelik burnunu sürttü. Dedi ki kendini kölelikten kurtar dedi. Rükaatıda bağlan. Nasıl dedi, Yahudi ile pazarlık ettiler, 500 dikme, hurma dikmesi dikersen, 40 okka altın verirsen seni kölelikten kurtarırım dedi. Peygamberimize geldi dedi ki böyle diyor ya Resulallah, kardeşlerim dedi, Medine'le kardeşlerim, birbirine yardım eden kardeşlerim. Hadi bu adamın hurmasına yetin bakayım, kimisi 50, kimisi 100, kimisi... Herkes kurma dikmelerini söktüler, getirdiler, 500 tane yıla koydular şuraya. Kardeşımıza yardım edin de kurma yerini bu gazı verin haydi. Müslüman böyle birbirine yardım etti anlıyor mu? Bunlar hikaye değil, birbirimizle sevişme bunlar. Biz bu sevişmeden geçtik. Bir efendinin, bir hocanın, bir efendim fukaranın bağını betmeye 2 kişi gitse ötesilerin hasetlisinden gözü çatlayıyor. Yani ne diyor onda biz birbirimize yardım edeceğimizsiz? Hiç imkanı var mı bizde? Azdılar efendim. Peygamber evet. Efendimiz dedi ki ben de bunun kardeşiyim dedi Peygamberimiz. Ben de bunun kardeşiyim. Dikerkene ben çığırır da ben de dikeyim dedi Peygamberimiz bizzat kendi gelmişler hiç kimse tutmasın dikmeyi ben tutacağım siz döneceksiniz dedi peygamberimiz hepsini kendi tuttu bir tecini selman Farisi tutmuş kendi evvel peygamberimizden emir gelmeden Selmanı Farisi diyor ki Allah'a yemin ederim ki vallahi ki Resulullah'ın tuttuğu hurmadan bir tane hurmadı yalnız benim tuttuğum o bir hurma bulundur Rasulullah'ın tuttu. Rasulullah'ın imnesi duracak zannetme. Ümmetini Rasulullah tutuyor. Onun tuttuğu imne duracak değil. Bunun de o tamam tamam varı gibi bir sürü küllemiz olabilir. Lakin birisi varın da bir dinetropu verir de ayarlarını kabahstan mı tamam atasını dur, dur, dur, dur, dur yanmaya başlar. O imnesi Muhammed'i Rasulullah tutuyor. Gitmeye imkansız. İnşallah, dışarı mı gideceğiz? Açılıyor aşkla. E senin Kelimesiyle cümlemize husna hatmeler teetiği etti arabiyet. Alhamdülillah, <gülüyor> rastal alamın rızalı Allah Teala elatıha. Kalemdardan sohbetler. Hacı Hasan Efendi, Kadesallahu Sirruhul Aziz Hazretlerinin kendi sesinden gönle şifa sohbetleri.